Yasin Suresinin Meali Şerifi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin Hikmet dolu Kur'an hakkı için Sen şüphesiz peygamberlerdensin Doğru yol üzerindesin Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir Ataları uyarılmamış Bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar, biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Elçilere dediler ki, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. ''Elçiler'' dediler ki, ''Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir.'' dediler. Bunun üzerine onlar, ''Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur.'' dediler. Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, onların, putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o zaman... Ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım, beni dinleyin. Gir cennete denildi. Keşke dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama masar olanlardan kıldığını kavmim de bilseydi. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönü verdiler. Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimleri helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımızda hazır bulunacaklar. Bu hususta ölü toprak onlar için önemli bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan taneli bitkiler çıkardık. İşte onlar bunlarla beslenmektedirler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık. Ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, bütün eksiklerden münezzehtir. Allah'ı tesbih ederim. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner, işte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmetin onlara ulaşması ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun. Umulur ki size merhamet olunur denildiğinde aldırmazlar. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. İlle de ondan yüz çevirmişlerdir. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Onlar eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler. Onlar birbirleriyle çekişip dururken, kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Peygamberler gelmişler, derler. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. O gün cennetlikler gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar, Ey Ademoğulları! Size şeytana tapmayın! Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve bana kulluk ediniz. Doğru yol budur demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, Ayakları da şahitlik eder. Dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Biz ona... Peygamber'e şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. Görmüyorlar mı ki biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki bu sahte ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine… Kendileri bu sahte ilahlar için hizmete hazır askerler durumundadırlar. Rasûlüm, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve... ''Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?'' diyor. ''De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.'' ''Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir?'' ''Evet, elbette kadirdir.'' O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. O şey hemen verir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de ona döneceksiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.